Allah Subhanahu ve Teala bugün Allah için bir arada olduğumuz gibi yarın mahşerde, cennette bir arada olmayı hepimize nasip etsin. Ve cennette cemani görmeyi nasip etsin. Şu kısa ömrümüzde imtihanı haberenlerden ve ruhunu Müslüman olarak verenlerden eylesin. Evet, bugün istek üzerine kavram dersi işleyeceğiz. İştihat ve taklit veyahut edirliği şerî nedir? Kitap, sünnet nedir? Hikmet nedir? Bunların üzerinde duracağız inşallah. Sohbetin ana konusu şuradaki dört tane ayettir. Yani Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu kitabından seçtiğimiz ve direkt Resul'e hitap eden dört tane ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeleri peşi peşine okuduğunuz zaman bir okuyun bakayım. Birinci ayette ne diyor? Abbinne sana vahyedilene uyu. Uy. En yani Allah Hazze ve Celle'den bir şey indirilmiş ona uy diyor. Sonra onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Maide ile yani Rabbimiz bir şey indirmiş o indirdiği ile ona önce uyacak kendisi. Sonra da insanların arasında ne yapacak? Hükmedecek. Hükmedecek. İlk, üçüncü ayet biz sana Kur'an'ı hak olarak indirdi ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veredim. Hükmet, hükmet Nisa ama 105. kafana göre ne? Değil. Anlayışına göre değil. Benim sana gösterdiğim şekilde onların arasında hükmet. Son ayette nedir? Ey Rasûl, Rabbinden sana indirilen ne? Tebliğ, tebliğ verir. Maide 67. İndirilen var, hükmedilen var, gösterildiği şekilde ve bunları insanlara nedir? Tebliğ ediyoruz. Daha önceki dersleri hatırlayacak olursanız biz bunu bir değişik versiyonuyla işlemiştik. İlim, amel, davet ve bunun karşısındaki gelen bela ve musibetlere nedir? Sabır demiştir. İlmin yerine uy davetin yerine onların arasında hükmet sonra ya, amel arasında hükmet davet Allah'ın sana gösterdiği şekilde sabırsa tebliğ yani biz değişik isimleriyle ne yaptık işledik şimdi iştihat nedir taklit nedir önce bunların üzerinde duralım Biliyorsunuz her sohbette işlemiş olduğumuz kelimenin önce lugavi manası sonra toplumun buna yüklediği mana daha sonra da Allah Azze ve Celle'nin buna yüklediği murad-ı ilahi neyse bunu öğreniyordu. İştihat kelimesi Arapçada cehde kökünden gelmekte. Türkçe manası ise gayret sarf etme, çaba gösterme, bir güç, bir emek harcama manalarına gelir. Ve İslam hukukunda hangi fırkaya, hangi şeye giderseniz gidin çokça kullanılan bir kelimedir. İşte abi. Ve üzerinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan sonra, yani asr-ı saadetten sonra bugüne kadar çok üzerinde durulup çok tartışılan ve bir yere doğru dürüst fırkayı derle tarafından oturtulamayan bir kelimedir. İştahat kelimesi. Ve öyle bir yön, e, değere gel gelmiştir ki hak etmediği bir değer verilmiştir. Edirle-i Şeriye'yle. edirle, Şeriye edirle Şeriye deyince ne anlıyorsunuz? anlıyorsunuz? Zam ifade etmeyen. ihtimali söz konusu olmayan. Yani Kur'an ve Sünnet. Edirle-i Şer'iye dediğinizde ne olacakmış birinci şah? İhtimal olmayacak. Yani doğru da yanlış da olmayacak. Sen ihtilafa düştüğünde Edirle-i gittiğinde ne yapacaksın? Aydınlanacaksın. Tekrar ayrı bir ihtilafa bir bataklığa ne yapmayacaksın? Bakmayacaksın. Allah ne diyor Azze ve Celle? Herhangi bir meselede ihtilafa mı düştünüz? Fişeyin diyor. O zaman geliyor. Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine gidin. Kur'an'da bir ihtimal var mı? Yok. Eksik değil. Gafil bırakma, Ayşe. birbirine zıt, ihmal edilen bir konu kemale ermiş, tamamlanmış. Sünnet, onun yarım yer parçası ve Allah tarafından korunan. Bu zikri ben indirdim, ben koruyorum. Şimdi bunların ikisinde ihtimal var mı? Yok. Bunun dışında icma. Kimin icması? Mesela bugün Muhammed ümmetiyim diyen birçok fırka var. Kaderiye var mı? Var. var. Rafizi var mı? Var. Diğer var mı, şu var mı, bu var mı? Şimdi her fırkanın kendine göre bir görüşü var. Mesela bugün Rafizi fırkası iman edebilmek için iman esaslarından birincisi nedir? Takiye'dir. Takiye nedir? Yalandır. Yani yalancılıktır. Yalan söylemek imandandır. Veyahut Ebu Bekir ve Ömer'e iki şeytan derler. Bunu söylemek onların nedir? İmanındandır. Veyahut Ayşe annemize zinakar ne yaparlar? İftirasında bulunurlar ve hala devam ediyorlar. Şimdi bunların icması böyle mi? Onlara göre doğru. Veyahut mezheplerin görüşlerine gidiyorsun, şafi mezhebine gidiyorsun, kadına dokanma abdesti bozar, icma etmiş. Hanefi mezhebi onu tam zıttı bozmaz diyor. Şafi mezhebine git kan bozmaz, icma etmiş. Hanefi mezhebine git, kan abdesti ne yapar? Bozar. Demek ki ihtimal olan bir şey edirliği şeriyede neymiş değil. Öyleyse bu iştihat nedir? Ne ki bunun üzerinde bu kadar e, laf söylenmiş, hak etmediği konuma gelmiş. Bunu iyi bir şekilde anlamak gerekiyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Maalesef içtihat edildiği şeriyeden bir kaynak olarak kabul edilmiş ve her mukallidin dinini kaynağından öğrenmeyen insanın uymanın esaslarından biri haline gelmiş maalesef. Ve böylelikle dinde kitap ve sünnete ait Müslümanların birbirinden farklı farzları, birbirinden farklı haramları ne yapmış? Felakki edilir hale gelmiş. Şimdi haramlara bakıyorsun. Yılan, yılan eti helal mıdır? Haram değil. Haramdır. Haram. Haram. Maliki mezhebi der ki başından şu kadar koyulundan da bu kadar kesersen ortası helaldir der olmuş. öbürü tutuyor mesela sansara helal diyor öbürü ne diyor haram diyor ha, arkadaşın dediği gibi hanefi bir eşeğe bakıyor atı kıyas ediyor ata da ne diyor haram diyor veyahut bir kısmı mekruh diyor fakat diyor her tarafı atılır sağ arka bacağı yenir diyor. Koca koca at bir budundan yenir mi? Yani bu gibi birçok haramlar ne yapıyor? Gündeme geliyor. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Hı -hı. Sadece dilinizin vasfettiği bir şeye şu helaldir, bu haramdır demeyin. Şüphesiz ki bu Allah'a nedir? İftiradır. Ve Allah'a iftira eden de asla felah bulmazdır diyor. Evet. Hı -hı. Demek ki Burada bir yanlışlık var. Yani kavramlar ne yapmış? Yer değiştirmiş. ve geçen hafta içindeki sohbeti hatırlayacak olursanız gençlerden bir tanesi bir soru sordu. O gün insanlar Allah ve Resul dediğinde hemen duruyor ve hayatlarına geçiriyordu da bugün Allah ve Resul aynı sözler söylendiğinde neden insanlar hayatlarına geçirmiyor, neden takmıyor? Çok güzel bir soru aslında. O gün ayet, bugün de ayet. O günkü peygamberin sözü, bugün de peygamberin sözü. Fakat o gün tesir ediyordu, bugün etmiyor. Şimdi o gün tesir edene Müslüman deniyor da, bugün tesir etmeyene ne deniyor? Müslüman. Sene Müslüman. Deniyor. Ama Müslüman teslim olan, tasdik eden, kabul eden manasında değil. mi? Ne eksik? İşte öğrenilen yanlış bilgi, Doğru bilgiyle ne yapıyor? Yer değiştiriyor. Sünnetle bidat ters olunca ne oluyor? Bidat'ı reddettiğinde hah, dinden bir şey reddetmiş gibi insana ne yapıyorlar? Saldırıyorlar. Bir alimin sözünü reddettiğinde sanki dinden bir şey reddetmiş gibi saldırıyorlar. Ama Allah'ın ayetini getirdiği zaman ben bunu anlamam. Öyle, şurada, şurada. Bunu anlamak için şu kadar ilme sahip olmak. Tamam boşa bir Muhakkak bir şeylere sahip olmak gerekiyor ama Allah ona yüklediği murad-ı ilahi neyse onu alıp ne yapma Kabul etmek gerekiyor. İşittik, itaat ettik demek gerekiyor. İnşallah bir gün yaparız. İşittik, itaat ettik demen gerekiyor. İşte yine mezheplere gidiyorsun. Bakın onların şöyle bir kaidesi var. Nas'ın varlığında iştihata yer yoktur derler. Bütün mezhepler. Ne demek bu biliyor musunuz? Şurada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hanımlarını öper namaza çıkardı. Hadisi var. Burada kadın abdesti böyle iştahatı yapamaz. Nas'ın varlığında iştahata gerek yoktur. Yani ayrılıklar İslam hukukunda bazı kuralları getirmiş. Herkes kafasına göre dinde bir şey koymasın diye Alimler de bir kurallar koymuş. Çok güzel kural bunlar. Aynen bunun gibi. nassın varlığında iştihata gerek yok. Ama maalesef buna rağmen öyle ileriye gitmişler ki insanlar iştihatı Allah ve Resul'ün önüne geçirir hale getirmişler. İşte biz de bu konunun tespitini güzel yapabilmek için Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'dan Resul'ü emretti dört tane ayeti seçtik. Dedik ki, ey Resul, Rabbından sana indirileni uyu. İkincisi, onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Üçüncüsü, onların arasında Rabbinin sana gösterdiği şekilde hükmet ve dördüncüsü de Rabbından sana indirileni tembih. Dört tane ayet. Yani sıralanışa bak. Ey Resul Rabbim'dan indirilene uyuş. Yani bu basit ayet değil. Ayetlerin hiçbiri basit değil. Şöyle bir düşünün. Allah'ın indirdiği hükmet. Ne olursa olsun. Anladığın, gördüğün gibi değil. Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmet ve konuşacağın, anlatacağın da Rabb'ından indirilen olsun. Onu da ne yap? İnsanlara tebliğ et. Şimdi Resul'ü aradan kaldırın. Öldü mü Resul? Evet. Öldü. Din tamamlandı mı? Evet. Eksik bir şey var mı? Yok. Evet. Şimdi itibar lafzın umumiliğinedir sebebin hususiliğine değil. Her ne kadar bu ayette Resul kelimesi geçse de Resul de aynı zamanda kul değil mi? E, Ey de. kulum indirdiğime uyuş. Ey kulum indirdiğimle hükmet. Ey kulum onların arasında sana gösterildiği, öğretildiği şekilde hükmet Ey kulum insanlara indirileni ne Yani bir kul, inanan bir kul indirileni indirilene uyması gerekir. Peki indirilene uyabilmesi için bir insanın önce ne yapması gerekir? İlim etmesi gerekir. Bu indirilen ne? Ne inmiş bize? Bakıyorsunuz Allah'ın kitabına Allah Azze ve Celle önce Resul'a sesleniyor. Sana kitabı ve hikmeti indiren Allah bu indirdikleriyle sana bilmediğini öğretti. Nisa suresinin 113. ayet Şimdi burada bir şey var. İnsanların arasında o gün gelen bilgilere bakıyorsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam akıllı birisi değil mi? Zeki. Güvenilir emin. Hatta insanların arasında Kabe'yi bir gün e, tekrar yapmaya kalktıklarında oradaki taşı yerleştireceklerinde <gülüyor> kabileler arasında ne yapıyor? Neredeyse savaş <gülüyor> çıkacak. En son birisi diyor ki ya şuradan kim gelirse onu hakem tayin edelim. O ne derse onu yapalım. Allah Resulü'nün oradan gelince Herkes rahat bir ne yapıyor? Nefes alıyor. Diyor ki o geliyorsa adaletli hükmeder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sağlam, geniş bir bez parçası getirttiriyor. Serin diyor. Sevdiriyor. Mübarek eliyle taşı koyuyor. Her kabul eden bir kişi gelsin diyor. Gelir, Kaldırın diyor. Kaldırıyor, eliyle taşı oluyor. Diyor. Tamam mı? Tamam. Hiç kimse ne yapıyor? itiraz etmiyor. Yine koyan Allah Resulü. Ama her kabile ne yapıyor? Tutuyor. Bakın buna rağmen emin, zeki Allah Azze ve Celle ne diyor? Sana bilmediğini öğretiyor. Veyahut Şura suresinde sen din nedir? iman nedir? Kitap nedir? Bilmezdim. Yani indirilen şu yaratılan insandaki fıtri hasletler dinde bizim için ne atmıyor? Ölçü olmuyor. Sana kitabı yetmez Bak fıtratıyla cenadan uzak, her türlü yanlışlıktan uzak. İnsanların arasında bozulmadan durabilir fakat bu insana ne yapmıyor? Yetmiyor. Yani fıtri hasletlere hariçten bir de ne gerekiyor? Vahiy gerekiyor. Eğer resula kitap ve sünnet indirilmeden hiçbir şey yetmiyorsa kitap ve sünneti bırakıp da kendi sözleriyle amel eden veyahut dinde hüküm koyan insanların sözüne kadar geçerlidir. Yani şu ayetle bakın meseleyi. Sana kitabı ve hikmet indiren Allah bu indirdikleriyle sana bilmediğini öğretti diyor. Eğer kitap ve hikmet ki hikmete birazdan geleceğim kitap ve sünnet yoksa bir insan da dinde yoktur kitap ve sünnet varsa bir adam vardır, kitap ve sünnet de varsa nasıl vardır? İndirilen kitap ve hikmet var. Bunu bir öğren ve buna uy. Sonra bütün hayatını bu indirilenme ne Yönet, ticaret mi yapacaksın? Kitap ve sünnetle. Evlilik mi yapacaksın? İnen kitap ve sünnetle. Boşanacak mısın? Kitap sünnetle. Ve birine bir yardım mı yapacaksın? Kitap, sünnetle. ya yani ne yaparsan, kitap ve sünnetle. Ama, hani halk arasında derler ya, bakmakla kasap olsaydı, kediler ne olurdu? Kasap olurdu. Baktığın, gördüğün gibi değil. Anladığın gibi değil. Sana nasıl gösterilmişse, o şekilde oradan anlayacaksın. Yani, adam Kur'an okuyor, diyor ki ben bunu anladım yok arkadaş bu senin anladığın gibi değil eğer senin anladığın gibi ise bugün ne diyorlar Kur'an'ın 50 tane manası var her okuyan bir şey anlar Veyahut birileri diyor ki bu zahiren böyledir ama batinen de şöyledir diyor ilmi nedim diye bir şey çıkartıyor ve tefsir adı altında ki Fahrettin'e razinin bir tefsiri var Tefsirül Kebir diye. 23 ciltte tercüme oldu. Gidin bakın arkadaşlar, bir ayet hakkında öyle yorumlar var ki aklınız durur. Şimdi bir tefsir yapmış, okuyorsun, muhteşemdir. Bitiyor şimdi. Aynı ayetin, öyle de olabilir diye bir yorum daha yapmış. Okuyorsun, aklın ona gidiyor. Yani su bulduğu yoldan gider. Doğru ya bu da doğru. Fakat onun zıttı da çıkıyor. Bir ayette veya bir surede yedi yorum yapabiliyor. Sekiz yorum yapabiliyor. Yani aklını soktuğu devrede sen de ne yapıyorsun? Adam zeki, akıllı. Sen de öyle anlamaya çalışıyorsun. Halbuki Allah Azze ve Celle Allah sana bilmediğini öğretti. Demek ki sana nasıl gösterilmişse o ayet hakkında sen ne yapma onu anlamak zorundasın. Kendi anlayışını değil. Ve bununla alakalı da daha önceki dersleri hatırlayacak olursanız Adi bin Hatem e, siyah ile beyaz ipliği yastığın üzerine koyuyor. Sabah oluyor namaz ne yapmış çıkmış, sahuru da kaçırıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor Ey Allah'ın Resulü, ben yastığımın diyor üzerine siyahlan beyaz ipliği koydum ama bir türlü anlamadım. Allah Resulü bir rivayette gülüyor, senin diyor yastığın amma da enliymiş gece ile içine alır vermiş. Yani oradaki kasıt neymiş? Gece ile gündüzün ayrılma vakti. Siyahlan beyazın. Yani sahabe Arapçası var ama meseleyi anlamakta nedir? Sıkıntı da ve. Evet. O nefsine zulmedeni görmedin mi? Enam 83. ayet indiğinde sahabeler ne yapıyor? Dışarıya çıkamıyor. Yani hangimiz gönlünden birisi için bir şey geçirmiyor ki? Günaha gireceğim korkusuyla çıkmıyor ve en son Allah Resulü'ne geliyorlar. Ey Allah'ın Resulü bu ayet bize çok zor geldi. Yani günlük hayatımız felce uğradı. Neden? İşte böyle böyle ayet indi diyor, lokmanın oğluna nasihatını Kur'an'da okumadınız mı? En büyük zulüm, şirktir. Onlar da ne yapıyor? Kendi nefislerinden, gönüllerinden geçen olarak anlıyorlar. Saadeler, Arapçaları var, peygamberin yanındalar ama meseleyi ne yapıyorlar? Bunlar, bu malzeme yetmiyor. Öyleyse kardeşlerim, burada indirilenin, kitap ve hikmetin ve sana indirilene uy derken bu indirilen kitap ve hikmetin zikredilen bu kitap ve hikmetin ne olduğunu önce inanıyorum diyen bir Müslümanın öğrenmesi gerekir. Sizin hepinize öde. Kur'an'da ne kadar kitap ve hikmet geçiyorsa ayetleri bir yazın. Alt alta aynı şunun gibi bir okuyun bak ne öğreneceksiniz. Evet. Burada kitap her ne kadar cins bir isim olarak gelse de bundan kasıt Kur'andır Hikmet ise ehli sünnetin umumunun e, ittifakı vardır buradaki nedir sünnettir Kur'an ve sünnet indirilen kitap ve hikmetin insanların öğrenmesi gerekir Bu da burada indirilen kitap ve hikmet olması, uyurması gereken şeyin de iki olduğunu gösteriyor. Yani Allah'ın kitabı Kur'an ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Yani ayetin birinci ayete gidiyoruz. Kur'an ve sünnete uy. Ne oldu şimdi? İndirilene uy. İndirilenin içini doldurduk. Kitap ve sünnete onların arasında kitap ve, sünnet. ve sünnetle sünnet. onların arasında kitap ve sünnetten anladığını değil bak ihtilaflar da gitti halinde sana gösterildiği sahabe ne yapıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaz kılarken ayakkabısını çıkarıyor sana koyuyor İmam Nesra'yı ağabeyi salatta ediyor. Sahabe sanki emir almış gibi ayakkabısını çıkarıyor hemen ne yapıyor? Onlar da kenarıya koyuyor. Namaz bitiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yaptınız diyor. Ey Allah'ın Resulü namazda sana vahiy geldi zannettik. Biz de tehir etmek istemedik. Hemen ayakkabıları ne yaptık? Çıkarttık. Siz böyle yapmayın diyor. Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla ve mesleriyle namaz kılmazdı. Siz onlara muhalefet edin. Ne yaptı? Bir doğruyu öğretti. Peki sahabe şimdi düşünür. Sen niye çıkardın? Yani dinin yüzündeki öğreticisi peygamber. Benim ayağımın altında, ayakkabının altında necaset vardı. Cibril geldi, haber verdi. Ben onun için çıkardım. Anladınız mı? Şimdi bu açıklama gelmese sahabe de aldı ne yaptı? Çıkarttı koydu. Gördüğü şekilde. Anladığı şekilde. Ama Resul ne diyor? Çıkarmayın. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar ne yaparmış? Ayakkabılarıyla, mesteriyle namaz kılmaz. Siz onlara ne yapın? Muhalefet edin. Ve arkasından ne yapıyor? Durumu izah ediyor. Demek ki anladığın, gördüğün gibi değil nasıl öğretilmişse, nasıl gelmişse, o şekilde onların arasında hükmediyorsun. Ve anlattığın da bu olsun diyor. Yani insanlara ne yap? Kur'an'ı ve sünneti anlat. Ama nasıl anlat? Nasıl öğretilmişse. Yani kendi kafana göre, hani her yiğitin bir yoğurt diyişi var diyorlar ya, olmaz isterler. Nasıl öğretilmişse, o şekilde anlatılırsa ancak ne yapılır? insanlara tebliğ de fayda verir. Allah hepimizin anlayışını artırsın. İşte dinde edirleyi şeriye dediğimiz, işte bu uymamız gereken, hükmedilmesi gereken, gösterildiği şekilde hükmedilmesi gereken ve tebliğ edilen neyse edirleyi de neymiş? O. Yani uyulması gereken. Yani bu zan ihtiva etmeye. İhtimalli olan bir şey edirliği şeriye ne yapmaz? Olmaz. Şimdi iştahat diyelim. İştahat nedir? İştahat kardeşlerim bir alime bir soru sorulur. Derler ki hocam tam abdesti bozulur. Misal. Alim ne yapar? Allah'ın kitabına gider. Resulullah'ın sünnetine gider. Bulduğunu sorana ne yapar? cevap verir. Bu arada yapmış olduğu <gülüyor> hareket nedir? <gülüyor> Çaba, gayreti nedir? İştahatı. Topladı, geldi. İsabetli olabilir mi? Hata olabilir mi? gayret normal. İsabetli olursa iki, hata olursa biricir vardır. Zam var mı? Var. Bu edirliği şer'ye nedir? Değil edirle olması için ya Allah'tan, ya Resul'dan ya da ikisinden. çünkü bunların subutu nedir? Katidir. Allah'tan olduğu sabittir. Onun dışında gelense nedir? Sabit değildir. Ve Ali'nin dediği gibi Allah kendisinden razı olsun. Eğer İslam dini, rey dini, akıl dini, mantık dini olacak olsaydı ben ayağımın altına mesle derdim. Ama ben Resul'dan ne yaptım? Öyle gördüm. Nereye mest ediyor? Ayakkabının üstüne. Niye? Halbuki kirlenen neresi? Altı eğer akıl dini olacak olsaydı, yani birilerinin, akıllıların dini olsaydı, akıllı insanların sözüne uyulan bir din olsaydı, o zaman biz ne yapardık? Altını mı mest ederdik? Üstünü mest edecek bir şey yok kirlenecek. İşte, bu din nedir? Vahiy dinidir. Ve dinde de uymamız gereken nedir? Budur. Evet. Ve ayette ne diyor? İndirdiklerimle sana bilmediğini bilmediğini öğrettim. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kitap ve hikmet indirilmeden önce ne kadar fıtri hasletlere sahip olursa olsun insanlardan bir üstünlüğü neymiş? Yok. Ancak vahiydi. Yani hangi alim Allah Resulü'nden daha akıllı diyebilirsiniz? E bugün İmam-ı Azam diyorlar. İmamların en büyüğü diyorlar. Bu makam kimin? Peki bu ünvan, bu makam Allah Resulü'nden bir başkasına verilmiş mi? Evet. Bugün hangi mesele olursa olsun insanlar Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine mi gidiyor? Yoksa onun dışında gayri şeylere? Hangisine? Ama Ve gidin. Hangi insana giderseniz gidin. O da ne yapıyor? Falan ayet falan arır. Ama anlayışını mı? Onun zıttına bir söz getirdiğinde bir fetva var. Birisi çıkıyor diyor ki bizim arkadaşların verdiği diyor fetva eğer diyor bunun zıttına bir ayet gelmişse bu nesk olmuştur. Hadis gelmişse bunun hükmü kalkmıştır diyor. Hanefi mezhebinde e, Kerhi diye birisi çıkmış Tenezzül, Tenezzülü Nazar diye bir kitabı var. Bizim arkadaşların verdiği fetvanın zıttına bir ayet bir hadis varsa Nesum. bu nesk Allah. olmuştur hükmü kalkmıştır diyor. Yani bunu dahi ne yapmış insanlar deme cesaretine gitmişler. Yani ihtilaflar hat safiya gelmiş. Demek ki indirilen her neyse insanların önce bunu ne yapması öğrenmesi gerekir. Indirilen neyse <gülüyor> uyurması gereken do, <de> <gülüyor> hükmedilmesi boyun eğilmesi gereken do, öğretilmesi gereken de o. Ama bizler öyle hale gelmişiz ki kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Dinimizi öğrenmekten aciz olduğumuz gibi hük hükmetmekten de neyiz? Aciziz. Ben mesela 90'lı yıllardan beri meydanlardayım ve davetçiyim. 90'lı yıllardan beri birçok insan tanıdım. İster hoca geçinen olsun, ister dinleyen, talebe geçinen olsun. Veyahut hocayım diye meydana çıkanlar olsun. Hepsine yuh olsun. Hepsine yuh olsun. Kur'an sünnetle amen ettiğini söylerler. İhtilaf edildiğinde Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine gidilmesi gerektiğini söyler ve anlatırlar. Bir tanesi meselesini gidip de Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sünnetinde çözmezler. Aha bakın. Ankara'daki olaylara bakın, Kayseri'deki olaylara bakın, Adana'da çıkanı, İstanbul'da, Dünya'da, Avrupa'da olanlara bakın, bir soysuz çıkıyor, bir hırsız çıkıyor, her tarafı kasıp kavuru, istediğini yapıyor. Neyle hükmedeceğiz? İndirilenle. İndirilenle? Kur'an sünnet. Ya kıble tarafına tüküren bir imamı görüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir daha bunu öne geçirmeyin diyor ya. Buna imamlık yaptırmayın diyor ya. Bırak bir hırsızı, soysuzu, alim sıfatına koyuyorlar. Düşün. Kitap ve hikmeti bir hırsız öğretirse, bir soysuz öğretirse, o Müslümanlara bu ne yapmaz? Fayda vermez. Bugün bakın, kitap ve hikmet hep lafta kalmış. Eğer siz de bu dinlediklerinizi lafa koyarsanız çözülür gidersiniz ya. Yani anlamazsanız meseleyle karşı karşıya kaldığınızda hükmedemezsiniz. Bakın sıralamaya dikkat edin. Birinci de ne vardı? Uy. Ne uy? İndirilen tutat ve hikmet. İkinci de ne var? Hükme. Nasıl hükmediliyor bizde? Bak birinci anlaşılmış bizde. İkinci orada kalmışız hükmet ama herkesin anlayışına göre hükmet yani bugün ne diyorlar biz selefiz neyine diyorlar Akif fehmine bak burada kalmış üçüncü ayete geçmemiş bu adam biz selefin fehmine değil menhecine muhtacız ve biz selefin menheciyle amel eden insanız Fehmiyle değil Fehim neydi kendi, Ali ne diyor? Kendi. Eğer İslam dini vey dini, akıl dini olacak olsaydı Çorabını ben çorabım altını mesle İslam dini fehim dini diyenlere o zaman Ali'nin bu sözünü uydurma demeleri gerekir. Anladınız mı? Meselenin ehemmiyeti çok önemli. Cidden önemli? Neden önemli? Belki sizler alim değilsiniz. Dininizi her kanadını bilmeyebilirsiniz. Ama ana kelimeleri öğrendiğinizde hiç kimse sizi ne yapamaz? Aldatamaz. Aldatamamalar. Allah'ın ayetlerini okuyacaksınız. O adam anlayacak. Sen anlamayacaksın. Bu mümkün değil. O adam sana anlamışsa anlayışını değil Allah'ın ona yüklediği muradı, ilahi ne yapma, anlatmak zorunda. Sen de yakasına saracaksın, bu senin anlayışın mı, yoksa nasıl? Bakın burada verdiğimiz örnek, Hendek günü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine gelen düşmanı karşılamak için toplanın diyor, Medine'nin dışında müşriklerle savaşacağız. Selman-ı Farisi geliyor, Ey Allah'ın Resulü senin fehmin mi Yoksa gökten inen bir vahiy mi? Ne dedi? F yani insani olarak görüşün mü Çünkü at, o da kul. Yoksa Allah mı sana bunu emretti? Yoktu, bu benim kendi görüşüm. Selman destura aldı bak. Kendi görüşü deyince o zaman görüş beyan ediyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü benim bulunduğum yerde biz bir yerle harbe gittiğimizde onların karşısına çıkar ya meydanda bildiğimiz yerde savaşırız. Ama hariçten bir düşman ansızın geldiğinde ise biz şehrimizi asla terk etmeyiz. Şehrin etrafına derin hendekler kazar, bir yeri dar bırakır, düşmanı oradan gelmeye mecbur eder. Okla, taşla, kemikten onları ne yaparız? Öldürürüz. Hem erzamız yanımızda, hem ehlimiz yanımızda olur, arkamız çekmezdir. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Doğrudur. Güzel bir anlayış diyor. Ve ne yapıyor? Selman'ın sözünü uyuyor. Niye uyuyor? Selman soruyor. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmette ne var burada? Allah indirdiyse bunda seçme hakkı yok. Ama... Şura suresinin 38. ayetinde ne diyor? Onlarla istişare et Ve bir şeye de karar verdiğinde azmet, geri dönme diyor. Şimdi, istişare var mıymış? Var. Allah'ın emri. E geliyor şimdi, bir tanesi kurmaları e, aşılıyor. Allah Resul diyor ki ve Vesselam ben bunu uygun görmüyorum. Ve bir münadi gidiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hurma, hurma ağacını aşılamayı haram söz eder. Ertesi sen oluyor. Oradaki insanlar bu sefer zekata muhtaç hale geliyor ve beyt Mal'dan bir şey istemeye geliyorlar. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam ey filan sizler diyor hurmanın en iyisini zekat getiren insan değil misiniz? Evet. Evet. Ne oldu da sizin hurmanız bu sene olmadı? Ey Allah'ın Resulü bir hurma ağacının hurma verebilmesi için erkeğiyle dişinin birbirine aşı yapılması gerekir. Eller. E sen de bunu yasaklayınca hurmada ne yaptın? Vermedi. Öyle mi diyor? Siz dünyalık işleri benden daha iyi bilirsiniz. Ben size dininiz konusunda bir şey emredersem bunu yapın. Çünkü vahide istişare ne var? Uy. Ayette ne diyor? Uy. Uy. Ama dünyalık bir meselede de siz bende daha bilgilisiniz diyor. Ama ben size dininiz konusunda bir şey emredersem ne yapıyormuş? Ona uymamız gerekiyor. Ve bu rivayette bari gücünüz nispetinde diyor. Bu da ümmetine nedir? Merhametinden dolayı. Yani bir şey emretti sana geldi mi? Bari gücün nispetinde çünkü o gücün nispetinde yapman seni daha bir şeye ne yapar ee, güç sağlar adım attırır evet <gülüyor> gelelim şimdi <gülüyor> hırsızın örneğine Mücahit Hırsız Emre Kadı Ertem'den Yıldırım'da şahit Allah ne diyor kitabında Maide Suresinin 38. ayetinde hırsızlık yapanın kadın olsun, erkek olsun ne yapın? Hı hı. Elini kes. Sünnet ne diyor? İşte şundan şu kadar çalarsa ileride ne yap? Kes. Boynunu alsın. Yani Kur'an ve sünnette hırsızın hükmü belli mi? Belli. Şimdi bir adam geldi. İkisi de nedir? Şahit. Kadın ne yapacak? Dinleyecek. Dinleyecek bunu da dinleyecek. Ve ne diyecek? Kesin. Ya da kesin. Kanaat etmedi kesmek. İsabet edebilir mi? Edebilirim. Hata edebilir mi? Edebilirim. Edebilirim. edebilirim. Misal, örnek verelim. Müslüm'ün kitabı-ı okuyun. Bir adam koşuyor. Alacak karanlık. Sabah vakti. Bir kadın çıkmış. Ağaz ağaz bağırıyor. Tutun bunu diyor. Bana tecavüz etti. Adamı tutuyorlar. Allah Resulü'nü getiriyorlar. Götürür ne diyor. Olaya bak. Biri koşuyor. Kadının biri bağırıyor. Millette tutuyor. Getiriyor. Adam yapmadım, etmedim diyor ama suçlu psikolojisinde ne var? Herkes tek reddeder. Oradan biri kalkıyor ey Allah'ın Resulü. O kadına tecavüz eden bendimdir. Bak, hakim de yanılabilir mi? alacak karanlıkta biri koşuyor. Biri de bağırıyor. Herkes de tutuyor ne yapıyor? O psikolojiyle alabiliyor. Bak hata var mı? Var. Ama hırsızın cezası belli mi? Belli. Suçu da belli mi? Belli. Fakat suçun sabit olması için hakimin ne yapması? Dinlemesi ve karar vermesi. İşte iştahatın adı. Hüküm belli. Dinde. Hakimse ne yapıyor? Ne yapıyor? Sadece orayı araştırıyor. Ama isabetli de olabiliyor, isabetsiz de olabiliyor. Bunu anlatabildim mi? Buradaki işte adı bu, Edirle-i Şeriye değil. Edirle-i Şeriye o kesimi, neden dolayı kesimi anlatan bölüm. Yani uy dediği bölüm var ya, işte Edirle-i Şeriye nedir? Orasıdır. <gülüyor> Demek ki edirle Şer'iye kesinlikle dinde neymiş? Ee, Kur'an ve Sünnet. İştah kesinlikle edirle Şer'iye değil. Ama bugün e, davetçi adı altında çıkan kardeşlerimizin e, bakın Edirle-i Kur'an Sünnet ondan sonra ondan sonra hep zan ifade eden meseleler. Bir araya gelebiliyorlar mı? Gelemezler. Niye gelemezler? Çünkü zan ifade edeni o kabul ediyorsan yani sen Kur'an ve sünnetten sonra bir şeyi kabul etmişsen bölünmeyi kabul etmişsin. Otomatikmen karşındakinin de yanlışını onaylamak zorundasın. Niye? Sen kendini Doğru olduğunu ifade edersen yani içinden fazla bir şey koyduğunda doğru diye görürsen karşıdakini otomatikmen ne yapıyorsun? Kabul ediyorsun. Allah razı olsun. <gülüyor> Hakkınızı helal edin. Bugün Şia'yı reddedemez bile bunlar. Şia'nın getirdiği o uçuk görüşleri var ya Edirleyi şeriyi Kur'an ve sünnetin dışına çıkan bir insanın reddetme hakkı doğmuş. Çünkü sen ne yapıyorsun? Bu nasların dışında gelen bir şeyi ne yaptın? Otomatikmen delil gösterdin. O zaman onu reddetme hakkında ne yaptın? Otomatikmen kaybettim. Onun için ümmet bugün hala fırkayı dallenden ne yapamıyor? Baş edemiyor. Çünkü kendisinde de bozukluk bugün kendi cephemize bakıyoruz. Kendi cephemizde bile ittifak edemiyorsak, bu ittifak edemememizin altında yatan da Edirle-i ittifak edemediğimiz. Ve öyle hale gelmişiz ki bırakın furuğu meseleleri Allah'ın isim ve sıfatlarında dahi bir araya gelemiyoruz ki bunlar Allah muhafaza tekfiri gündeme getirecek noktalar. İnanın tekfiri getirecek. Yani en ufak bir laf söylesen adını tekfirci çıkarırlar. Allah muhafaza. Muhafaza. Allah muhafaza. Ama doğruyu söylesen sen kimsin? Medine mezunu musun? Ilim etmek için Medine'ye gitmek lazım. Diploma alıp da süs köpeği gibi gezen o kadar çok adam var ki. Veyahut geçip Hanefi mezhebi gibi namaz kılıp Niye böyle yaptın? Ya fitne olmasın Anladım. diye yaptım. Nedir mazunu bunlar? Yani ile karşılaşıyorsun ki bunları halkın karşısına çıkarın. Vallahi billahi tallahı akidelerini konuşamazlar. Şimdi televizyonda spikerler var, görüyorsunuz değil mi? Önlerine kağıt koyup ve da kağıt koyduğunu görmesin diye karşıda monitörler var. O monitörden ne geçiyorsa aynen onu okuyorlar. Selefi şimdi hocalarına bakın. O spikerler onlardan daha iyi. Aynen. Alın kağıdı. Hepsini imtihan edin. Dönün ellerine bir ka kağıt kalem. Soru sorun. Allah'ın isim ve sıfatlarını. Ayet ve hadis yazın. Ulan hepsi yazsınlar. Ben eşeğim şu ulusta anıracağım. İnanın kendi akidelerini kendileri bilmiyor. Ama birbirlerinin arkasından çok rahatlıkla konuşurlar. Bir seslen harf meselesini de halledemediler. O ona cehmiye, o ona kâfir, yan yana da kardeş olarak geçinirler. Bana öyle bir şey demedi ki, karı gibi böyle kıvıtlarlar. Ve davetin adı bugün ne oldu biliyor musunuz? Dermek. Dinleyicinin adı da ne oldu? Vitrin. Ve tebliğin adı da seminerler oldu. ve hani camile hani ili işte Kur'an ve sünnet anlaşılmayınca bunlar da gündeme böyle ne yapıyor? Geliyor. Peki iştahat var mı? Elbette var. Herkese alim yapamazsın. Muhakkak insanların taklit de etmesi gerekiyor. Şimdi burada taklitin olduğu yerde iştihat vardır kardeşler. Bunu anladınız mı? Ne kadar ilmin var o kadar ittiba var. Allah'a ve Resul'a birinciye. Şimdi indirilene uy dedik. Ne kadar indirilenden haberin var seni o noktada kimse aldatamaz, yanıltamaz, ayağını kaydıramaz. Doğru mu? ne kadar o bilgide eksikliğim var bu sefer soru soruyorum kime kim sana dinini öğretiyorsa yakın gördün hocam bu konu ne yani bu konu hakkında ne bilginiz var İşte ne bilginiz var derken sana düşen kardeşim hocam ben şu konuda bilgiye ihtiyacım var ama ben kaynaklara ulaşamıyorum Allah ilmini artırsın gayretini artırsın Allah hıfz gücünü artırsın. İlminle amel etmeni nasip etsin. Bana bu konuda Kur'an ve sünnetten ne geliyor anlatır mısın? Veya benim için öğrenir misin? Sen böyle soracaksın. Adam tutuyor şöyle diyor. Arkasındaki ne yapıyor? O da böyle diyor. Yarın diyor ki ya bu yokmuş. Diyor. E o yokmuş ama birileri yaptı. Bunu ne yapamıyorsun? Kaldıramıyorsun. Biri diyor ki pantolon giyilmez. Ne giyilecek? Biri giyiyor, biri giyilmiyor. Ya sen kadınların çarşafını, örtüsünü kaldırıp da altına mı bakıyorsun? Yani sapık mısın sen? Kadının örtüsünün altında ne giydiğine mi bakıyorsun? Kadının her tarafı nedir? Avrettir, bitmiştir. Şeffaf olmayacak i çattını atmayacak, göz üstünecek, yani. vücut hatlarını atmayacak. Körülmeyecek, bitmiştir. Kadının dış örtüsü içine ne giyerse giye sana ne? Anlatabildim ama ortaya çıkarsa Kur'an da sünnette bilinmezse bir cinli köpeğin anlattığını sen de oturu yes. Yani tabağına ne dökmüşse onu yersin. Ama din bu değil. Şimdi bakın edirle Kur'an ve Sünnet dedik. Din olarak da anlatılan nedir? Kur'an ve Sünnet dedik. Ama bugün öyle hale gelmiş ki kardeşler, Kur'an ve Sünnet'in yeri tamamen dolmuş. Nerede? Hanefi mezhebinde. Herhangi bir mesele olduğunda insanlar nereye gider? gider. Veyahut İlmihali'ne. Şafi mezhebinde? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Maliki, Hanbeli, Şia. Yani. yani herkes insanlara gidiyor. Peki, Selef denilen bir kesim var. <gülüyor> Kim bu? <gülüyor> Güya Kur'an sünnetle amel, amel eden insanlar. Veya halk arasında mezhepsiz de derler. <gülüyor> Veyahut birçok şeyler söylerler. Neden söylerler? Bunlar Allah'ın ve Resul'ünün ve yolundan giden, isim ve sıfatları tevil etmeyen, onların inandığı gibi inanan ve hayatlarına nedir? Geçiren insanlar demektir. Bu tanıma yaşantında ne yapacak? yapacak? Bugün Selefim diye ortaya çıkıyor. Belki de sen öğretiyon önüne. Bir bakıyorsun gitmişler. Yani bir hayvanın kuyruğunu bile getir, öbürde monte et. Olmaz. Gitmişler. Birinin kuyruğu, adamı ne yapıyorlar? Teker teker arkaya geliyorlar, kuyruk koyuyorlar. Ondan sonra hariciler çıkıyor, Selefi Salih'in isminin yerine ne diyorlar? Selefi Tahrif'in, bilmem ne, dalga geçiyorlar. Bizim ismimizle ne yapıyorlar? Oynuyorlar. E tabi böyle adi, alçak insanlar olursa, elbette ki Müslümanların ismiyle de, cismiyle de, akidesiyle de ne yaparlar? Alay ederler. Onun için Edirne-i dedim mi, sadece öğrenmekle kalmayacaksınız. Hayatınıza da bunu ne yapacaksınız? Geçireceksiniz. Geçirmezseniz doğruyu bulamazsınız. Ve doğru, aynen kime giderseniz, bugün nurcular kendilerini ne yapıyor? Yani zirvede alimlerine ne diyorlar? Bedus zaman. Aman, Zamanın. Yani. Davetlerine ne diyorlar? Güçlüler ya. Hı -hı. Yani bizden başka davetçi evet, yok, yok. yok. Bizden başka hakka hizmet eden yok, yok. Niye görüyorlar? Yaptıklarıyla. E Allah demiyor mu ki amellerinize güvenmeyin? Resul demiyor mu ki ben bile amelimle cennete giremeyeceğim? O zaman insanlar yaptıkları üç beş şeyle nasıl avunup da kendilerini din dairesinde görüp de hak görüyorlar? Hangi mesele olursa olsun Allah'ın indirdiğiyle ne yapacak? hükmetecek Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ayşe annemiz diyor ki, Allah Resulünün hanımlarından diyor, görmediğim halde Hatice'den diyor. Hatice'yi kıskandığım gibi öbürlerin hiçbirini ne yapmazdım saklanmazdı. Niye? Hatice'nin ne kadar arkadaşı varsa Allah Resulü gördüğünde hemen onun gönlünü alıyor, hırkasını çıkarıyor, yere koyuyor. O ayrılmadan yanında ne yapmıyor? Ayrılmıyor, işini görüyor, vefayı görüyor musunuz? Yani bir iyiliğe yapılan vefaya bakın. Bu kimin davranışı? Müslüman'ın davranışı. Bizim peygamberimizde Peki bizde bir iyilik yapıldı mı? Nasıl karşılık verilir? Hemen kötülüğü bekle. İyiliği yaptın mı adama? Kötülüğü bekle. Nankörlük hemen nedir? Kapında. Onun için selef böyle değil. Selef refalıdır. Nankör olmaz. Selef yiğittir. Asla hayvan gibi birine ne yapmaz? Kuyruk olmaz. Selef nedir? Merttir. Kur'an sünnetten amel eder ve ne yapar? Ömer hutbe veriyorsa kalkar sırtındaki giydiği cilbabın cübbenin hesabını ne yapar? Sorar. Ömer de onun hesabını vermeden çıkıp da hutbeyi ne yapamaz? Veremez. Kitap sünnetin bize öğrettiği nedir? Budur. Şimdi bir de helal ve haram konusu var kardeşlerim. Ee, onların arasında sana gösterdiğim şekilde hükmet ayetine açıklık getirebilmek için Tahrim suresinin birinci ayeti iki üç oralara okursanız esbabın uzununa gidelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hanımlarından bir tanesi bolca bar şerbeti getiriyor. Allah Resulü da bal şerbetini çok seven birisi. O bal şerbeti eşlerinden birinde olunca Safiye'de Ayşe annemiz çok kıskanç bir kadın. Devamlı Allah Resulü'nün onun yanına gittiğini görünce kıskanıyor ve diyor ki nasıl acaba vazgeçirebilirim? Gidiyor, hastanemizin de kanına giriyor ve diyor ki Gel ikimiz de diyelim ki Allah Resul yanımıza geldiğinde sende bir şey mi kokuyor? Allah Resulü pis kokudan hiç hoşlanmaz. Sen bahşerbeti mi içtin? Sende falan bir çiçek kokusu var. Böyle dedim ediyor diyor o bir daha ondan ne yapmaz? içmez. Hasta annemizde, Ayşe annemizde bunu yapınca Allah Resulü diyor ki ben bir daha bahşerbeti şerbeti ne yapmayacağım? içmeyeceğim. Allah ayet indiriyor. Hmm. Benim sana helal hmm. kıldığım bir şeyi sen kendi mescine haram mı kılıyorsun? Bununla eşlerini münazze etmeye çalışıyorsun? Ne oldu ayet? Bak, Kur'an ve sünnet. Kur'an'ı anladık. Sünnet kimden geliyor? Hmm. Peygamberden geliyor. Hmm. Bak, Peygamberden gelmesine rağmen benim sana helal kıldığım, temiz kıldığım bir şeyi sen haram mı kılıyorsun? Ne yaptı? Hmm. Bak, uyardı gösterdiğim bir şekilde diyor. Yani Resul dahi kafasına göre ne yapmıyor? Hı -hı. Hareket edemiyor. Çünkü ayeti kerimede kıyama 16, 17, 18 19'da dilini devreştirme. Sana yani bu indirileni kalbine nakşedecek, vahyi indirecek. Biziz. Sonra onun beyanını yani hikmeti, beyan onu öğretecek ki yine biziz. Yani indiren de Allah o hikmeti öğreten de, beyan da veren kimmiş? Hı. Allah öyleyse biz bunu yapmak zorundayız. Namaza bakıyorsun bugün evler eşenlik Müslümanların. Bak Peygamber aleyhisselama Cibril geldi Bukhari'de, Muatta'da buluşsunuz en yakın. Şu Kabe'nin yanında üç gün bana abdest ve namazı talim ettirdi. Gelin Beni nasıl namaz kırıyor görüyorsanız ben de size namazı öğreteyim diyor Bugün diyor ki birisi şöyle de olur böyle de olur. Getir arkadaş olur deme. Ben kitap ve hikmet de öyle biliyorum. Sen buradan bana getir inanın ikinci bir namazı kimse getiremez. İkinci bir ihtimali kimse ne yapamaz? Getiremez çünkü dinde bizim nedir ihtilaf ettiğini Kur'an ve sünnete götür. Allah'a ve ahiret iman ediyorsan bu senin hakkında daha hayırlıdır. Bu ihtilafların kaynağı Kur'an ve sünnete gitme. Kime gitme? Ondan başka birine git diyor, o da ne yapıyor? İştahat ediyor. Birisi diyor ki şurada olmaz. İlmi derinleşiyor, aradan yıllar geçiyor, biz de kanaat ederiz ki Artık diyor bu böyle. Ne oldu senin bu 30 senelik bölümünde? 31. sene ilmin arttı kanaat edince mi? Ha, Allah onlara rahmet etsin. Alimleri burada eleştirmiyorum. Çünkü iştahat etme hakkı vermiş. Fakat Edillahi şeriyeden mi? İmam-ı Şafi'ye geliyorlar bir soru soruyorlar. Allah kendisine rahmet etsin. Bu böyledir diyor. Yanından birisi diyor ki, ey imam, bak Allah Resulü'nden böyle bir söz var, hadis var, tam zıttı. Ne yapacağım diyor, böyle gülerek duruyor. İmam bu kadar kızıyor ki, sen beni kiliseden çıkar, mı gördün. Diyor. Beline zünnar bağlayan da mı zannediyorsun? Elbette ki diyor, ben bir söz söylesem ve kitabına, Resulullah'ın sünnetine ters olsa, yaşamımda da, ölümümde de ben bu sözler ne yaparım? Dönerim. Boca ederim diyor. Yani dönerim. Gördünüz mü alimin kıymetini? Bugün ne var? Falan alim bir şey diyor. İnsanlar ne yapıyor? Ayet, hadis gibi ona yapışıyor. İşte iştihak ve taklit deyince bu iki kelimeyi iyi tutun. İştihak taklitin olduğu yerde vardır ve alın kağıdı kalemi sayfayı şöyle ikiye ayırın iştihat deyin taklit deyin iştihat altına bak zam estağfurullah ittiba iştihat ve ittibayı taklit ya da ittibayı alın taklit zam ittiba kesin taklit kargaşa ittiba huzur taklit, teşviş, tereddüt var. İttiba bir inanma, imanın ne var? Kırtması var. Onun için taklitin olduğu yerde kargaşa vardır, ilim yoktur, insanlar hep ne yapmıştır? Birilerine muhtaçtır. Ama ittibanın olduğu bir yerde ne vardır? İlim vardır, yakin vardır ve salih amel vardır. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Amin. Bu noktada şuna da değinmek istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözlerini yani sünneti vahiy kabul etmeyen bazı insanlar var. Bunlar da ne derler? Peygamber de iştahat edeceğim Ve peygamberin iştahatları diye kitaplar dahi ne yapmışlardır? yazmışlardır. Veyahut örnek işte esirler meselesi vardır. Hurma aşılama meselesi vardır. Selman'ın meselesi vardır. Veyahut bir kadın geldiğinde sen işte şu gözü alacalı olanın işte gözünde boz olan. Veyahut bir deve yavrusu isteyene şuna bir deve isteyene şuna bir deve yavrusu verin hadisini. Birçok meseleyi veyahut da adamın birisinin gelip benim eşim siyahi bir çocuk doğurdu senin diyor işte şu develerin kırmızı olanlar nereden geliyor şu beyazdan değil mi Evet nereden olmuştur işte eskiden bir soya çekmiştir işte seninki de çekmiştir gibi bu gibi veyahut da işte annem babam öldü ben onların yerine hac edebilir miyim işte onların borcu olsa demez misin gibi sözleri gündeme getirerek Allah Resulü'nün da iştahat ettiğini Allah Resulü'nün da haşa kıyas ettiğini gündeme getiren aklı bulanık neler var? insanlar var. İşte bunlar da gündeme geldi mi ne yapıyor? Ee, Edirle-i Şer'i'ye gündemden çıkıyor. ve helal ve harama geliyorlar. Yani şimdi o günkü olan meselelerle bugünkü meselelerimiz aynı mı? diyerek ne yapıyorlar? İşte o gün hiç piyasada olmayan meseleleri, işte bugün işte sigorta meselesi veya bazı işte kürta, ha, bir sürü, borsa, yani, borsa. mesela tefaratına girmeyeceğim borsa gibi. Bunları nasıl helal haram olacak? Elbette bunlara ne yapmak? Kıyas yapma gereği duyulacak diyorlar. Halbuki din tamamlanmış. Kemal'a ermiş mi? Eksik bir şey var mı? O günkü din onları kurtardıysa o din bize de ne yapar? Yeter. Eksik nedir? Değildir. İhmal edilen bir konu yoktur. Bunu söyleyen insanlara bakın, dinde eksiklikleri vardır. Çünkü İslam'da haram iki şekildedir. Ya ismen ya da illeten. Sen illetin adını tutar da kıyas koyarsan işte o zaman ne yaparsın? Eşe bakar. Ata da ne dersin? Haramdır yani illetin adını ne yapıyorlar? İlleten haramlılık. Sarhoşluk veren her şey nedir? Haram. Haramdır. diyor. Sen tutup da bu illete kıyas dersen bu sefer hükümleri de birbirinden ne yaparsın? Karıştırırsın. İşte iştahat ve taklit e, maalesef insanı düz yolda ayağını kaydırıp hatta körü körüne insanlar olduğu gibi öğrendiği e, insana ne yapar talim ettirir. Bugün ittiba dediğimizde ittiba nedir? Tabi olma. Allah Azze ve Celle mutlak olarak ittibayı bize kime söylüyor? Allah'a Taat edin, ve uyum kitap Sizden olan emir sahiplerine de burada ne var? Bir de takısı var. Kur'an ve sünnete uyduğu müddetçe. Hadis-i şerif ne diyor? haluka isyanda mahluka itaat ma emire dahi itaat nedir? Hayır olan bir şeyi emre. Onun dışındakine değil. Bugün bakın icmai kıyası güya reddeden selef geçinen bizim içimizdeki hem hoca geçinen, hocalığı da az gören, şey, kendilerini Şeyhül İslam görenlere bakın o eleştirdikleri insanlardan hiçbir fark var yok. Aynı spiker gibi kağıda bakıp bir yerdekilerini yalan yanlış ne yapan nakleden durumdalar. Ve kendilerini dinleyenlere bakın, aynı ahara sürülmüşler gibi ağzını açıp nereye sürüp hangi batmaya bağlanırlarsa o vaziyette hareket eden insanlar haline gelmiştir. Maalesef ağır ama böyle. Tablo bu. Sahabeye bakın. Allah ve Resulü ne demişse santim ne yapmamışlar? Sapmamışlar ve kurtulmuşlar. Ne zaman o nazlara akıl girmiş, görüş girmiş, parça parça olmuş ve bir araya ne yapamamışlar? Gelememişler. Onun için ittiba dediğimizde ha ah şu indirilenler var. İttiba dediğimizde bu indirilenler hükmetmede İttiba dediğimizde, can yani tabi olmadı, olmadı dediğimizde, ne olarak? Kur'an ve sünnetin gösterildiği, öğretildiği şekilde. Şimdi, birisi geliyor, biriyle nizalaşıyor, Allah Resulü'ne, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aralarında hükmü ediyor. Patmini olmuyorlar, Ebu Bekir'e gidiyorlar. Allah Resulü'nün diyor, koyduğu bir hükmün üzerine ben bir şey ne yapayım söyleyemem. Tatmin olmuyorlar. Ömer'e gidiyorlar. Bekle diyor. satırı alıyor. Kaçıyor. Öbürü de kaçıyor. Haber veriyor. Onun kavmi de Allah Resulü'ne kanını istemeye geliyor. Allah Resulü nedir? Ömer benim emrimi yerine getirmiştir Çünkü Allah ve Resulü'nün hükmettiği bir şeyin üzerine bir başkası ne yapamaz? Hükmeden saygı akımın sonu Ama bugün adam gidiyor dağın başında imsağa bakıyor. Yani takvime bakıyor. Oruç diyor. Gün yana kadar sahur edilir. Tekrar tarih yazıyor bu adamlar. Tekrar akşama kadar aylak aylak gezip gidip beleşten akşama kadar lokantalarda sürten adamlar haftada bir gelip insanların karşısına oturup şeydiniz. Tamam din bu değil. Davet de bu değil. İşte iştihat ve taklit den giderse ittibayı ne yapıyor? Tamamen çöpe atıyor. Bakın alimlerin kitaplarını teker teker okuyun. Mesela en yakın Şehal Bani'nin Allah kendisine rahmet etsin hadislerle namaz kılma şekli diye bir kitap var. Bunun mukaddimesini bir okuyun. İnsanlara önderlik yapmış veyahut ilim, ışığı olmuş birçok insanın orada sözleri var. Mesela en meşhur olanlardan Ebu Hanife'nin bir sözünü görürsünüz. Allah kendisine rahmet etsin. Ne diyor? Ey İmam Ebu Yakup, benim ağzımdan çıkan her şeyi ne yapma? Yazma. Ben bir beşerim. Bugün bir şey söyle, yarın ondan dönerim. Sen sahih olan hadislerle amel et. Ondan sonra İmam Malik sünnet Nuh'un gemisi gibi tirtiyor. Ona bine kurtulur. Veyahut bize birisi gelir bir söz söyler. Alıp kabul ederiz veya reddederiz. Kabri gösteriyor. Bu kabirde yatanınkinin dışında diyor. Peygamberin kabrini gösteriyor. İmam-ı Şafi ben bir söz söylesem bu peygamberin sözüne özet olsa yaşamımda da ölümümde de ben bundan proje etmişimdir diyor. Ahmet diyor ki Ebu Hanife'yi, Sevri'yi, Şafii, Malik hiçbirini taklit etme. Aksine onların aldığı kaynaktan aldı diyor. Yani hiçbir alim taklidi ne yapmıyor? Kabul etmiyor. ittiba edin diyor. Ama her ne kadar bu insanlar Allah kendilerinden az olsun. Bunu anlatsa dahi birer mezhep çıkmış mı? Ya buna uyan da birçok insanlar olmuş mu? Olmuş. Bakın bunu da göz ardı. Ne yapmayın, etmeyin. Birisi öğretiyorsa, birileri de ona ne yapıyor? Uyuyor. Ama her ne kadar Kur'an ve Sünnet'e dese de arkadan gelen nesil, ondan sonraki nesil onları hiç hatırlamıyor. E bu hanifiye olur. Sakın başkasına ne yapma, diyormu? Sen bu kadar mezhebeyi nereden anlayacaksın ya? Öbürü diyor ki sakın ha diyor. Bak, en güzel mezhep Maliki mezhebi diyor. Öbürü diyor ki sünnete en yakın Şafi mezhebi diyor. Öbürü de diyor ki Hanbeli işin içinden çıkamıyor. Dördü de Hak bunun Bunu inkar eden kafirdir diyor. Yani işin içinden çıkamaz hale geliyor. Ama biz hak olarak Allah'ın kitabını Resulün sünnetini okumadık mı? bir Resul'a dahi indirilenle indirilene uyması indirilenen hükmetmesi indirileni Aleykümselam. Aleykümselam. gösterildiği şekilde hükmetmesi ve indirleni anlatması öğretilmiyor mu? yok ben de yok öyleyse bize düşen de kardeşler indirileni Öğrenmek ki yazın getirin demiyorum. Ama bu indirileni Allah için, kendiniz için, sizden gelen nesil için okuyun bir öğrenin. Birinci de ihtilaf yok. O hikmetin de ne olduğunu gücünüz nispetinde sünnetten bakın. Onu da bir öğrenin. Sonra hüküm deyince hükmün de ne olduğunu bir öğrenin. Yani düşün işlerinde herhangi bir şey oluyor. Hükmü kim bağlıyor? Patron bağlıyor. Ve patron her zaman haklı oluyor. Ve evet, sokağa çıkıyorsun trafikte polis durdur diyor. Ne yaptın? Şunu yaptın. Basıyor cezayı. Sana hükm diyor. Neye göre hükmetmek diyor? Düşün. Yani onlara uyuyorsun. Birinde araban parka çekiliyor. Birinde işten atılıyor. Ama Allah'ın izniyle hükmetmediğinde şu bedenin ateşe gidecek yani bedenini kurtarma yoluna ne yapacaksın gitmek zorundasın ve geçmişteki fırkalara bakın hep böyle fırkalaşmışlar her fırka hep kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışmış öbüründen ne yapmış bu kaka demiş ve yaklaşmamış bizler ayrı cemaat olamayız bir cemaat olmak zorundayız davetin adı da dernek değil Oradaki seminerde davet değil. Davet köy köy. Kasaba kasaba mahalle mahalle ev ev her yere giden şeyin adıdır. Ve insan bildiğini anlatmak zorundadır. Ve hiçbir Müslüman'da kimsenin kuyruğu ne yapamaz? Olamaz. Allah Subhanahu ve teala anlattığımız doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Allah azze ve celle bizleri ittiba eden sammuklulardan eylesin. Aynen. İştihat ve taklit dersi kısaca bu. Gerçi birçok konular var içinde ama bir saatlik derse ancak bunlar. Öz olarak iştihat vardır fakat Edirle-i Şeriye'den değildir. Edirle-i Şeriye zan ifade etmeyendir. O da Kur'an ve sünnettir. Resulün dahi uyması gereken budur. Hükmetmesi gereken budur. Gösterildiği şekilde hükmettiği budur ve insanlara anlatması gereken de maceraları değil. Başına gelen olaylar değil. Gittiği, gezdiği, gördüğü yerleri değil. şundan şöyle tartıştım, bununla böyle yaptım, şuna şöyle ettim değil. Allah'ın ayeti, Resulullah'ın sünneti. Bize bu lazım. Bunu öğrenmemiz ve bununla geçinmemiz. Yoksa biz Türk milletiyiz. Bizde dede korkut hikayeleri çok. Nasreddin Hoca hikayeleri çok. Eğer kısa anlatacak olduktan sonra bunlar bizde hayli fazla. Bize Kur'an ve sünnet lazım. Allah bunlara uyan hayırlı nesillerden eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfurullah ve elhamdülillahirrahmanirrahim çok bir biz cemaat cemaat ol Biz Şimdi 20 senedir birçok yalancıdan bu sözleri duyduk. Biz bir cemaat değiliz, bir cemaat olmaya da çalışmıyoruz yalanlarıyla bu ümmeti aldatan çok belam çıktı. Bugün o sözleriyle ne kadar yalancı olduğunu kendi amelleriyle ispat ediyorlar. Biz bir cemaat değiliz ve cemaat olmaya da çalışmıyoruz diyen bu insanlara bakın milleti parça parça ettiler kendilerine kuyruk olmayanları Müslüman bile görmeyip selamı kestiler. Selam Müslüman'ın hakkıdır. Zina bile etse, hırsızlık bile etse selam Müslüman'ın boynunda tevhid bağı varsa hakkıdır. Biz bir cemaat değiliz, cemaat olmuyor da çalışmıyoruz diyerek dernekler kurarak kendilerine ne yaptılar? Cemaatler kurdular. Ve derneğe gelmeyeni Müslüman bile kabul etmediler. Ve derneğe gelmiyor bir başka yere gidiyorsa adını Şucu, Bucu, Hüseyinci, aleci Velici koydular. E öbürü de sana Şucu, Bucu der ne yapar? İşte hangi cemaattan olduğunu ne yapar? Gösterir. Biz bir cemaattan değiliz diyen ancak yalan söyler ve insanları kandırmaktan başka bir şey yok. Misal eğer ben Allah'ın kitabını Resulullah'ın sünnetini anlatıyorsan seni kimse kandırırsın. Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini basamak gösterip de kendimi işaret ediyorsan işte sen bir fırkayı ne yapmışsın? Kutmuşsun. Biz bir cemaat değiliz deyince adam duruyor şimdi. Ne Herkesten ne kendini bir soyutluyor. Ondan sonra yavaş yavaş adresi gösteriyor. Diyor ki, biz size Başka bir yere gitmeyin demiyoruz ki herkese gidin diyor şimdi aynı zevah. Hocanızın değerini daha iyi anlarsınız diyor. Halbuki bu gitmeyin demektir. İki cil alıyor. İki şey yapıyor. Halbuki adam gitse bu sefer de falan şucu, falan bucu, biz hancıyız onlar yolcu demeye başlıyor. Adamlar çıkıp da seslerini çıkarmaya başlayınca onlar hancı bizler hancı yani demirbaşız onlar yolcu demeye başlıyor evet bu davet diyor Türkiye'de benden başlamış benden diyor şey almadan hareket edilmez evet Avrupa'dan birisi geliyor davet edecek ben diyor Türkiye'de davet edeceğim nasıl yapmışsa daveti o gelecek diyor kaymanı yiyecek sizi diyor vitrin gösteriyor, videoya çekiyor, internete koyuyor diyor. Bak Madem cemaat değiliz, bir müntesi bir değil, o zaman niye zırtıklanıyorsun, niye bağırıyor? Bir tavuk yumurtlarken dokuz köye duyuruyor, biliyor musun? Madem rahatsız değilsin, biz bir cemaatiz ve biz cemaatın da müntesi Bunu hiçbir zaman inkar edemeyiz ve her yerde de Müslüman olduğumuzu ishar etmek zorundayız. Eğer bunu yapmazsak her önüne gelen, aa, Geliyor bir kitap soruyor. Kurban Sor diyor gel sen bir yaman'a getireyim diyor. Önce soruyor. Var mı bir yere bağlılık? Allah'a. Bir müşidin var mı? E, peygamber. Ya yaşayan diyor. Yahu, denizi geçebilir mi? Bak, adam adamın evet seni ne yapıyor? Bir yere bağlamaya çalışıyor. Sen dinini ishar etmezsen adam ediyor işte. Sen bir cemaate elbette ki biz Allah'a, Resul'una saadeni yönüne bağlıyız. Sense böyle diyerek kendine fırka sağlamaktan başka bir şey sağlamıyorsun. Herkes bir cemaate tabidir. Ve Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi her fırkada kendi yanındaki huzurunu duymaya çalışıyor. Ama o peygamberden geleni derste de dediğim gibi birinci tamam, Kur'an sünnet ikinci tamam Üç yok. Üç yok diyor ki darimi de zannedersem 256'ın oğlu rivayette Ömer diyor ki ey küçük Arap topluluğu ey küçük Arap topluluğu ey küçük Arap topluluğu dünyadan sakın dünyadan sakın vallahi diyor cemaat olmadan istememiz vallahi diyor emirsiz cemaat olmaz Vallahi diyor emirde de olmaz. Biz bir cemaat değiliz diyen bir insan o zaman sahabeyi de inkar eden deriz. Çünkü Ömer cemaatsiz İslam olmaz diyor. Emirsiz de cemaat olmaz. İtaatsız da emir olmaz. Bugün cemaat değiliz diyen birisi nasıl birilerine emir verir? Gidin Ankara'da üç tane dernek kurun. Sonra bunları birleştirin. Ondan sonra Türkiye'de bir araya getirin, ondan sonra istediğimiz gibi borumuzu öttürelim. Bakın gördünüz mü? Cemaat değiliz diye. E sen fırkayı dallenin ta kendisin. Cemaat değiliz. Biz bir cemaatiz. Ve tek başımıza bile kalsak birinmeksiz. Çünkü tevhid ehli, Ram ve sünnetten amel ettiği müddetçe tek başına bile olsa, Garemide gelen İdn-i sözünde, sen bir ümmetsin, sen bir ümmetsin. Sübhaneke, Allah'a emanet ve hamdike eşheden la ilahe illa enke estağfirüke ve etsiz. Bu şey var ya abi, daha önce söyledik. Bidat 2-2 de söyledik. Bidat ki, Asli bidat, izafi bidat. Bidatı çıkaran, o bidat yapıldığı müddetçe, Yunan kazandı. Evet. Şimdi e, peygamberin yaptığı Allah'ın şey dinde emretmediği, ha, şey Ve din adına yapılan her şey bidattır. Bir şeye bidat diyebilmesi için birinci şablon. Bir, o Allah'a yaklaşmada bir vesile olacak. Bak birinci şart. İki, Peygamberin bu konuda bir emri Hı. olmuş. Üç, bu halis, katıksız bir bidattır. Şimdi e, bir de alimler ifade ederse bir, İştahat, bidat i̇şte bir bidatla alakası yok. Ama şimdi yanlış bir şey yaptıramam bir daha oluyor. O zaman da eğer bu şey dinde son ediyorsa, adam isabet ederse şimdi, etmese, bir, evet, i, i, bu da şeyler mi sanıyorsunuz acılar alırsanız? Yok, şimdi. Acıdan acılar mı olur? O ayrı bir mesele. Şimdi bir bidat nedir mesela? E, zikir halkalarının çıkması veyahut Mevlid'in çıkması, veyahut gecelerin icat edilmesi bunlar bidattır ama alim bir fetva vermiştir. Allah muhakkak onun doğrusunu zaten o ümmete ne yapar? Bildirir. Bitmiştir. Oradaki değil. Şimdi o da alim alıyor hecede. Bidat kastı yok. Burada bidat kastı yok, hata var. Bunda sıkıntı yok. Oradaki insana da bunu ne yapacak? Araştıracak ama Mesela bir hadis uydurmuş. Ne yapıyor? Ee, akşamdan yatsı namazın arasında ikişer rekat namaz kılarsan şu kadar kabir nur namazıdır diyor. Ne yapıyor? Uyduruyor. İnsanlar da ne yapıyor? Bunu uyuyor. Bak o bidattır. bu bidattır. Tamam alim bir yatıyor. Şimdi niyet önemli burada. Elhamdülillah.